Polyanna Sevgili dinleyiciler Şimdi sizlere Polyanna adlı sürekli oyunumuzun 11. bölümünü sunuyoruz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 Bugün yine misi sınava uğradım neyse. Nasıl iyi mi baş? Ah çok iyi. Ona Mr. Pendart'tan alıp götürdüğüm ışık yansıdan küçük kristal prizmaları verdim. Öyle eğleniyor ki onlarla sorma.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 Aman eğlensin o neşeli oldukça Zavallı kızı da rahat eder ve soluk alır <gülüyor> Bugün Doktor Çilton'un muayene harisine gittim Nels Aa niye Mesut Snow'un unuttuğu bir ilacın adını öğrenmek için Doktor Çilton beni görünce öyle memnun oldu ki Oo, hoş geldin Polyanna Hayrola hasta falan değilsin ya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 Pek mi fena yaralanmış Nensi? Sen miydin Ton Baba? Çok mu fena diyordum? Kimse bilmiyor ki yüzük kireş gibi olmuş. Öylesine kıpırdamadan yatıyor ki ölmüş sanırsın. Ölmüş mü? Harrington ölmemiş dedi Doğrudur herhalde Çünkü büyük bir dikkatle dinliyordu kızın kalbini Çok üzülüyor değil mi ah, Üzülüyor da laf mı Yüzüne bir defa bakınca içini yiyen şeyin sadece vazife olmadığını Anlamak işten bile değil Mahvoldu kadıncağız Hay Allah kahretsin şu otomobil denen ah, nesneleri ah, Keşke daha sunturlu bir küfür edebilsen O müsibet şeyden oldum bittim Nefret etmişimdir Peki neresi sakatlanmış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 ...teyzeciğin senin dinlenip... ...tekrar uyumanı istiyor... Hmm. ...hadi benim canım... ...hadi kapak gözlerle... ...bir otomobil çarptı demek... ...evet evet, evet. hatırlıyorum... ...ben koş duydum... ...oo... ...başıma sargı sarılmış... ...acıyor... ...evet yavrum ama altırma... ...kısa zamanda geçecek polyanlar... <gülüyor> ...sen dinlen şimdi... ...oo Poli teyzeciğim... ...kendimi bir tuhaf hissediyorum.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 Evet. Peki ya doktor? Doktor varında ne diyeceğini şaşırmış durumda. New York'tan bir mütehassı temas ediyor. Hemen bir konsültasyon yapacaklar. Görünürde yarası var mı? Başında bir iki hafif sıyrık var. Fakat evet. bel kemiği zedelendiği için... Ne? ...belden aşağısı tutmaz olmuş. Ne diyorsunuz? <gülüyor> Aman yarabbi. <gülüyor> Poliana evet. durumunu biliyor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 onu kendime varis yapacak. Demek onu bu kadar Evet. Ona çok düşkünüm. Hem kendisinden hem de annesinden dolayı tam 20 yıldır içimde sakladığım sevgiyi Boliana'ya vermek istemiştim. Anlıyorum. Peki Ama... sonra gelmek istemedi. Ya. Evet. Neden? Sizi bırakamazmış. Ona çok iyi davranmışsınız. Kalmasını istediğinizi sanıyormuş. İşte böyle mi seherin Neyse. Evet. Ben gideyim artık. Onu sık sık sorarım. Allah'a ısmarladık. Güle adlı sürekli oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 12. bölüm.